Boşanmak günah mıdır? Bismillahi r-Rahmani r Rabbi alemin ala ve salatu ve salam ala Rasulina Muhammadina ala Ali ve Safi Acmay. Boşanmak e, dinen haram olan e, bir şey olsaydı boşanmak o zaman günah olurdu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam evlenmeyi teşvik etmiş, boşanmadan da sakındırmıştır. Peygamberimizin bu yönlendirmesinde, öğretmelerinde, tavsiyelerinde temel hedef kurulan aile yuvasının devamını sağlamaktır. Çoluk çocuk perişan olmasın, ihtiyaçları giderilsin. ayrılan eşler de ne yapacağım telasına düşmesin. Kadınsa çaresiz kalmasın, erkekse çaresiz kalmasın, bakıma muhtaç hale gelmesinler. Hedef ailenin sürdürülmesini sağlamaktır. Ama öyle durum olur ki gerçekten meşru sebeplerle ayrılmak icap edebilir. Fıkıh bilginleri alimlerimiz hangi sebeplere dayalı olarak boşanırsa, boşanma yapılırsa meşru sebeplere dayanmış olur. Hı hı. Şiddetli geçimsizlik. Mesela kadının veya erkeğin şiddetli bir geçimsiz hal sergilemesi. Yahut da eşlerden birisinin karşı taraftakine sürekli ee, şiddet kullanması, engelleyememesi yahut da eşlerden birisinin cinsel gücünü gerçek manada yitirmesi, ailenin kurulmasının amaçlarından birisi olan üremenin artık o aile içerisinde mümkün olmaması, taraflardan birisinin, birinin e, bulaşıcı hastalık gibi tedavisi mümkün veya işte tedavisi mümkün olmayan e, bir hastalığa e, evliliğin tabi olarak yürümesine engel bir hastalığa duşar olması ve tedavi imkanında olmaması halinde taraflardan birisi boşanmayı isteyebilir ve boşanabilir. Bunun da ötesinde böyle bir şart olmaksızın yapılan boşamalar geçerli olmaz mı? Olur. Olur ama günah işlemiş olur. Hmm. Yani mazeret olmaksızın boşamak evet, günahlı değil mi? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın en çok gazap ettiği mübah e, boşamaktır. Burada kullandığımız günah ifadesi doğrudan fıkıhta haram olan bir şeyi, açıkça haram olan bir şey yahut da ...vacip olan bir şeyi yapmamak... ...yahut da haram bir şey yapmak anlamında değil... ...ama madem ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...Rabbimizin bundan hoşnut olmayacağını ifade etmiş... ...orada tehlikeli bir durum var. Keyif için kurulan aileyi boşamak sorumluluk getirir. Evet...